Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve din. Ama ba'd. Bugünkü bölüm babul ül muhafazati ala min minel hayr. İmam-ı Nevi Rahimahullah bizlere bu hafta şunu zikrediyor. Diyor ki, kul hayır üzere alıştığı, yapmaya devam ettiği şeyleri Korumalı. Ona devam etmeli. Yani insanoğlu biliyorsunuz Müslüman. çevrenizden de görüyorsunuz. Kardeşlerinizden de görüyorsunuz. Etrafınızdaki. Bakıyorsunuz ki bazen çok hırslı. Sakallarınızı atıyor maşallah. Allah'ın o andaki onun ondaki o şey e, imani takva, güç öyle ki bakmışsın umurunda değil dünya üzerine gelse istirmez yani. Şakallarını bırakmış, paçalarını kısaltmış, gece namazlarını kalkıyor. E, pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Hiç problem yok, devam ediyor. Ama bakıyorsunuz ki iki ay geçmiş, üç ay geçmiş, bir sene geçmiş. Bir de bakıyorsunuz ki e, durum değişmiş, o, gevşemeye başlamış. E, zafiyet göstermeye başlamış, artık sakallar kısalmaya başlamış, paçalar uzamaya başlamış. Gece namazları biter olmuş, gider olmuş. E, i̇şte İmam Nebri Allah bizlere bu bapta bunu öğütlüyor diyor ki insanın ne yapması lazım? Üzerinde bulunduğu hayra devam etmesi lazım. Az da olsa sürekli olması lazım. Bununla alakalı Aleykümselam. Allahu İmam-ı Nebih rahimehullah bizlere Ra'at suresindeki 11. ayeti zikrediyor. Allahu Teala buyuruyor ki inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah Teala bir topluluğu değiştirmez. O topluluk kendi durumunu ne yapmadığı sürece Değiştirmediği müddetçe, değiştirmediği sürece. Yani olayın başladığı nokta bizim nefislerimiz arkadaşlar. Yani dışa yansıyan ameller, dışa yansıyan şekil, suret içimizin neyi? Bir yansıması. İman kalpte nasıl kendine yer bulursa, ne kadar kendine güç, kuvvet bulursa, takva ne kadar güçlü olursa da ne yapıyor? O şekilde yansıyor. Kalpteki iman zayıf oldukça bakıyorsunuz ki dışarıda da ne yapıyorsunuz? Değişmeye başlıyorsunuz. Ee, rüzgardan nem kapmaya başlıyorsunuz. Yani iman güçlüyken dünya birleşip üstünüze gelse diyorsunuz ki Allah bunu emrettikten sonra ne olur ki? Ama iman zayıfken bakıyorsunuz ki dediğim gibi rüzgardan artık insan ne oluyor? Korkar oluyor, savrulur oluyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoğu kez namazlarında secdede özellikle insanın Rabbine en yakın olduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ediyor? Ya musarrifal kulubi. Ay kalpleri tasrif eden çeviren Allah. Sabbit kalbi ala dinik. Kalbimi ne yap? Dinin üzerine sabit kıl, Sabatkar eyle. Yine biliyorsunuz Ayşe diye anha radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Ahabbu'l a'malu ila'llahi edvamuha ve in qalla." Amellerin en sevimlisi, Allah katında sevilen amellerin en güzeli hangisidir? Az da olsa devamlı, devamlı olan. Yani bunu söylüyoruz sürekli hatırlarsanız. Yani bir gün otur 20 sayfa oku, ondan sonra bir ay sonra eline Kur'an al. Bu Allah katında sevilen bir amel değil. Hatta Şeyh Salihel Hüseymin Rahimahullah diyor ki, yani bir insan diyor mesela gece namazı, sünnettir. Eğer o gece namazına başladıysa artık onu devam ettirmeli. Allah katında sevimli olan bu. Ama ona başladı, artık bıraktı, bir daha yok hayatında. Bu diyor hoş bir şey değil. Başlayıp bırakması, başlayıp ondan sonra terk etmesi bu diyor hiç hoş değil. Çünkü yine e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın amelinden bahsederken sahabe diyor ki, اَنَّ اَمَلَهُ د۪يمَهُ Onun ameli neydi? Daimdi. Sürekliydi yani. Bir şeye başladığı zaman aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? İstikrar diyoruz ya bugün Türkçesiyle. İstikrarlı oluyor yani. Burada İmam Nevi Rahim Allah başka bir ayet getiriyor bizlere. allah Teala Kur'an-ı bizlere örnek veriyor. Bir kadından örnek veriyor. Diyor ki ipini eğirip büktükten, ördükten sonra şunun bir ipi yani eski dokumacılar tabii şimdi makinede daha iyi görüyorlar ama eskiden belki görmüşsünüzdür. Ee, dediği gibi çıkırık. Bildiğiniz hayvanın neyi? Yünü. Onu çıklıkla örüyorlar, çeviriyorlar, çeviriyor. O ne hale geliyor? İp haline geliyor. Onu ören kadınını örnek veriyor Allah Teala Kur'an-ı Onu örüp de eğirip büküp örüp de ondan sonra onu bozan gibi olmayın diyor Allah Teala. Yani ip haline getiriyorsun sonra ne yapıyorsun onu böyle bozuyorsun. Koyunun eski yün haline geliyor. Allah Teala bizlere Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam'ı zikrederek diyor ki yani bir amele başladığınız zaman, bir caddeye girdiğiniz zaman, bir yola girdiğiniz zaman o yolu, o, o yoldaki mesafeyi kat edin. Yolumuza devam edin. Artık daha geriye dönmeyin. O amelleri terk etmeyin. Yine İmam Neyirahim Allah bizlere burada allah Teala'nın Hadid suresindeki şu ayetlerini zikrediyor. Allahu Teala bizlere bu ayet-i kerimede Ehli Kitap'tan bahsediyor. Hadid suresinde Ehli Kitap'tan bahsediyor. Diyor ki وَلَا يَكُونُوا Olmasınlar. allah Teala Müslümanlara da diyor ki Müslümanlar olmasınlar. Kimler gibi olmasınlar? Daha önceden kendilerine kitap verilenler gibi olmasın o Müslümanlar. Bakın Allah-u Teala bizimle konuşuyor. Yani ismimizden hitap eder gibi kabul edin bunu arkadaşlar. Yani bugün diyoruz ya yani gelip size yüksek bir rütbede olan bir insan gelip seslense mesela ki ey şurada oturan insanlar herkes ne yapar? Vay be adam bize hitap etti. Evet gelip hele, bir ülkenin başbakanı yoldan geçerken bir selam verse, bir çay içse birinizin dükkanında, ne yaparsınız? Veya seslense şöyle, vay be dersin, adam bana ne yaptı? Seslendi. Bana hitap etti. Bu, bu artık ne olur? Orada konuşulur. allah Teala, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ey iman edin. Ya eyyühellezine o. Bakın bu bir sesleniş. Allah-u Teala bize nida ediyor. Ey iman edenler! Tabii yani dedik yani, iman oranınca İmanımız oranında ne yapıyoruz? Bu hitaba, bu nidayaya kulak veriyoruz. Kimi zaman sanki allah Teala ne yapıyor? Yeryüzünden sırf bize konuşuyor böyle. Kimi zaman da kulağımızın dibine gelmişler, bağırıyorlar. Ama tüyümüz, kulumuz kıpırdamıyor. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَلَا يَكُونُ كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِّ O ehli kitabı diyor, kitap verildi. Aradan diyor süre geçti. Belli bir süre geçti. <fakas et> kulu buhum. Belli bir süre sonra, o süre uzadı. Kitaplar indi, süre uzadı. فَقَسَتْ <fakas> قُلُوبُهُمْ <et kulubuhum> Kalpleri ne oldu insanların? Katılaştı. Yani bu ayet aslında bizleri ürpertmesi lazım arkadaşlar. Yani Selefi Salih'in yolundan giden, hakkı öğrenen biz insanlara da hitap ediyor bu ayet. Zaman geçtikçe, bizler artık hani bu işi öğrendik. Artık daha ders okumanın, öğrenmenin ne gereği var? İşimize, gücümüze bakalım diyerek zamanla kalplerimiz katılaşıyor mu? Eğer böylesi Allah Teala bizi uyarıyor. Onlar gibi olmayın diyor. Kitaplar indirildi, zaman uzadı ve onların kalplerine ne oldu? Katılaştı. Sen bu yola girdikten sonra şöyle bir arkana falan dönmene gerek yok. Şöyle bir bak. Allah Teala'nın kitabından ne kadar Kur'an ezberlediyorsun? Günlük Kur'an okuyuşun hangi düzeyde? Ne kadar günde ilim talep ediyorsun, kitap okuyorsun, araştırıyorsun, bir şeyler okuyorsun. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Diyor ki allah Teala, onların çoğu da nedir? Fasıktır. Yani allah Teala onlardan bize bahsediyor, onların halini beyan ediyor ama burada bize onları tanıtmak için bunu beyan etmiyor. Burada bize neyi beyan ediyor allah Teala? Onlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Eğer onlar gibi olursanız Onların düşmüş olduğu yanlışa düşmüş olursunuz. Yine Hadid Suresi de allah Teala şöyle buyuruyor. İmam Nevi o ayeti zikretmiş. Diyor ki Hristiyanlardan bahsediyor allah Teala bu ayette. Diyor ki biz diyor rasullerimizin ardından İsa İbni Meryem'i gönderdik. Ve kaffeyna bi İsa ibn-i Meryem'e Deysebini Meryem'e ve İncil. Biz diyor onların ardından İsa İbnu Meryem' Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona diyor neyi verdik? İncili verdik. İsa'ya İncili indirdik diyor. Ve Cenâfi kulubülladîne <gülüyor> İsa'ya uyanların diyor kalplerine ne yaptık? Ne indirdik? Ne koyduk? Ra'feten <gülüyor> ve rahmeten. İsa'ya uyan insanların kalbine bir merhamet, bir rahmet koyduk diyor. Kim bu İsa uyanlar? Hristiyanlar diyor ki Allahlar var ruhbaniyeten Bir de diyor kendi katlarında, kendilerinden birine uydurdular bunları, ne çıkardılar? Ruhbanlık. Ruhbanlık. Yani bu ayette bakın Allah Teala bize hitap ediyor. Şimdi bakın birçok şeylere, oluşumlara, cemaatlere, tarikatlara bakın Allah Teala bu ayette bizi bu, bu bugünkü Müslümanların düştüğü şeylerden de sakındırıyor. Allah Teala'nın indirmediği bir şey var kendilerinden böyle bir ne çıkartıyorlar. Siz yani Allah tarafından bunun koymuş. Bunlar bugün ne koyuyorlar? Nefis teskesi koyuyorlar mesela. Değil mi? Halvet diyorlar, başka bir şey diyorlar. Diyor ki Allah Teala: "Ma ketebna aleyhim biz." Diyor bu Hristiyanların kendilerinden çıkardıkları, uydurdukları ruhbanlıkları ona ne yapmamıştık onlara biz? Yazmamıştık, istememiştik onlardan böyle bir şey. Kendileri yaptılar. Diyor ki: "İn lebtiğa ridvanillah." Ama ne yaptılar bunu? Yani bu İsrailoğullarına uyan pardon, Meryem oğlu İsa'ya uyan, kendilerine Hristiyan diyen, bizimlerin onları Hıristiyan isimlendirdiğimiz Nasraniler Allah'ın indirmediği, yazmadığı, farz kılmadığı bir ruhbanlığı ortaya çıkardılar. Bunun ardındaki gayeleri ne? Allah'ın rızvanını, rızasını kazanmak. Diyor ki Allah Teala devamında "Fe ma arauha hakka Ama ne yapmadılar? Bu çıkardıkları ruhbanlığa hakkıyla ne yapmadılar? ziyaret edip uyumadılar dahi. Şimdi bugün bakın yani birçok tarikatta ben o, bu ayeti okudukça onları hatırlıyorum, onları görüyorum. Şimdi adam diyor ki gece diyor en az 5000 defa diyor, ne yapmam lazımmış diyor. Allah demem lazım. Allah. En azı buymuş diyor. Çünkü diyor neden eşek dahi neymiş diyor? En az diyor kaç defa? 5000 defa işte zikir çekermiş. Ben diyor insan olduğum için en azı budur diyor. Kalkıyor şimdi gecelin. Bakın ne yaptılar Allah Teala'nın ve Allah Resulü'nün emretmediği, bu ayette dediği bir yazmadığımız diyor. Bir ruhbanlık uyduruyorlar, bakın. Gece ne yapmak? Kalkıp 5000 defa Allah, Allah, Allah, Allah demek. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Sonra bu, bu insanların çoğuna bakın, tarikata giriyorlar, bağlanıyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay sonra bakıyorsunuz ki, o çıkardıkları ruhbanlık tarzı, nefis tezkesi değil, ne derseniz ona dahi ne yapmıyorlar? فَمَا رَعَوْهَ حَقْقِ رِعَيَةِيَ Ona dahi uymuyorlar. Niye uymuyorlar? Çünkü Allah-u Teala'nın indirdiği, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği bir din olmadığı için. Bakıyorsunuz ki ne var? Mevsimler gibi değiş değişiyorlar. Bizler de Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak, Selefi Salih'in yolundan giden insanlar olarak yani ne yapmamız lazım? Ee, bu hususlara dikkat etmemiz lazım. Ne yapıyoruz yani? Bir gün öyle bir gün böyle miyiz? İbadet konusundaki seyrimiz nasıl? Hareketimiz nasıl? Nasıl gidiyoruz? Yürüyüşümüz, seyrimiz nasıl? İleri doğru, güzele doğru mu gidiyoruz? Takvaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa fıska fucura doğru mu gidiyoruz? Bu çok önemli arkadaşlar. Onun için herkes şöyle kendine ne yapması lazım? Kontrol etmesi lazım. Bu babla ilgili İmam Nevevi zikrettiği hadis hadiste şu: وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. Amr ibn el As'ın oğlu Abdullah'tan rivayetle قال قال Rasulullah رسول sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüleyhisselam dedi ki diyor bana: Ya Abdullah Ey Abdullah la tekun misle fulan Falanca gibi olma. Fulan Arapça'da Türkçe'ye de falanca diye geçmiş. Diyor ki halimler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da belki isimlendirmemiş olabilir. Belki de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isimlendirmiştir ama Abdullah İbni Amir İbni'nin aslında yapmıştır. Bu falanca diye ifade ettiğimiz kişiyi gizlemiştir. Çünkü bu falancanın bilinmesinde bizim için bir fayda yok. Fayda olsaydı ne vardı sahabe? Onu zikreder açıklardı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey diyor Abdullah falanca gibi sakın olma. Niye? Kâne yekûmul leyle fe tebake kıyâmel leyl Çünkü diyor o falanca gece namazlarına kalkardı. Kıyamul leyle kalkardı. Teheccüd namazları kılardı. Ardından ne yaptı bunu? Terk etti, bıraktı. Ardından bunu ne yaptı? Terk etti, bıraktı. Bakın Allah Resulullah sallallahu aleyhi sahabesine bir kimsenin yapmış olduğu bu davranışı ne yapıyor? Göstererek diyor ki sakın ne olma öyle olma. Onun için arkadaşlar yani sürekli kendimizi muhasebe altında, hesap altında tutmamız lazım. Oruçlu konusunda mesela. Pazartesi, Perşembe. Tutabiliyor muyuz? Tutuyorsak devam edebiliyor muyuz? Her aydan 3 gün oruç. Kuran-ı Kerim okumak. Değil mi? namazlara vaktinden önce gidebilmek, namaza devam edebilmek. Yani bu hususlar çok önemli hususlar. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbüle. <gülüyor>